639 numaralı konu, Hazreti Ömer'in Saad bin Ebi Vakkas'a yapmış olduğu tavsiyeler. Evet, Hazreti Ömer Saad bin Ebi vakası çağırtarak kendisini Irak savaşları için komutan tayin ettiğini bildirip şu tavsiyelerde bulundu: Ey Saad, ey veboulularının Saadı, sakın Hazreti Peygamber'in dayısı ve arkadaşı olman seni Allah'ın azabından emin kılmasın. Allah kötülükleri ancak güzelliklerle siler. Allah katında bütün insanlar eşit olup hiçbir soy ve ırkın ayrıcalığı yok.